Aziz ve Muhterem Müslümanlar Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı cümlemizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri kufran ayı Ramazan'a bizi erdirip ibadetiyle vakit geçirmeyi nasip edip sonunda bayrama, sıhhat afiyete çıkardığı gibi daha nice bayramlara da ertesin. Bayramların en büyüğü olan cennete girmeyi ve cemalini görmeyi de nasip eylesin. Hepinizin bayramlarını tebrik ederiz. Allah dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi nail eylesin. Sevdiklerinizle beraber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden okuyoruz takih sünneti semiyetini öğrenelim, tatbik edelim, Peygamber Efendimizin şefaatine nail olalım, şehit sevapları kazanalım, dünya ve ahiretin hayrına vasıl olalım diye. Bu hadis-i okunmasına geçmezden önce başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bizzat kendisi olmak üzere, sonra onun cümle ashabı, etbabı, ahbabı, ehli beyti, ahbabı, kıyamete kadar temizle tabi olan müminler ve sair enbiya ve mürseli, cümle evliya Allah ve hasreten ümmeti i Muhammed, Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve Meşahit-ül Kalliyemizin. Kendisinden feyda, feyz aldığımız hocamız Muhammed Said Kottu'nun eserini okuduğumuz Gümüşhane'de Ahmet Siyahattin Efendi Hazretleri'nin. Bu kitaptaki hadisi şeriflerin bize kadar gelmesine az çok emek sarf etmiş bütün Rabilerin ve hadis alimlerinin bu beldeleri Allah Allah diye, diye fethet etmiş olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve onun askerlerinin, mübarek gazilerin, şehitlerin ondan sonra bu beldeleri düşmanlara karşı korumuş olan İslam'ı müdafaa etmiş olan mücahitlerin bu beldelere hayran ve hasenat yapmış olan kimselerin şu caminin bahresi İskender Paşa'nın tekrar tekrar bu camiyi tamir edip bugüne kadar getirmiş olanların, işine böyle küçük bir şekilde bile olsa bir katkıda bir yardımda bulunanların, çevresi ilk zaten genişletenlerin ve uzaktan yakından bu hadis şerifleri dinlemek üzere şu pazar gününde dünyanın çeşitli eğlenceleri ve sefaları varken onları bir tarafa atıp da ben Resulullah Efendimiz'in Sünnetini öğreneceğim diye bu ibadethaneye kocuk gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevgililerin, yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye. Biz yaşayan Müslümanlar da Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım, rızasını kazanalım ve huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha üç yüz okuyalım. Buyurun, ele başlayalım. Sine Elhamdülillah Okuduğumuz hadis-i şeriflerin metnini merak edenler için söylüyorum. Ramuzül Ahadis isimli hadis mecbuasının 486. sayfasının ilk hadisinden inzaha başlayacağız. Metnini merak edenler oradan takip ede edebilirler. Bu ilk okuduğum hadis-i şerif Ebu Said Hazretlerinden rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, Allah'ın yükümlülüğü cennette, cennete giremez, giremeyecek. Kimler giremeyecek? Menna'nın <Sessizlik> bir, ikincisi Alkun, <Sessizlik> üçüncüsü Müslim'in hamur. Dördüncüsü e, müminü, sihir. Beşincisi kata. Beş tane sıfat saymış Peygamber Efendimiz. Şu sıfatlara sahip olan kimseler cennete giremeyecekler. Şimdi biliyoruz ki hadis-i şeriflerden cennete asıl temelli girmeyecek olan kimseler kafirler. Müşrikler dan azretleri kendisiinden şıkü koşulmasını affetmiyor kardeşim yani şirk ile küfür arasındaki farkı da söyleyeyim size, küfür inkar demek şirk Allah'a ortak koşmak demek yani bir çeşit tanıma var ama yanlış verme Allahdan azretleri yanlış tanımaya da müsaade etmiyor yanlış tanımaya da bir sevap vermiyor nasıl tanıyacak allah Teala Hazretlerinin şanına layık, uluhiyetine uygun sıfatlarla tanıyacak, noksan sıfatlardan tenzih edecek, onun azametini, celalini, büyüklüğünü kavrayıp öden gelecek. Yoksa karşısından bir put dikit, işte bu benim ilahımdır veyahut bu benim ilahımın yanında ha-ıla'in şüfe-a-ıla'in de demişler. Bunlar bizim Rabbimizin yanında şefaatçiler. Öyle şey yok. Öyle bir şey yok. Yani tam inanacak. Onun için o halde madem ki ebedi saadet cennete girmekle olacak o halde cennete girmenin şartı da imandır. Bizim en mühim işimiz nedir? Nefes almaktan su içmekten, yemek yemekten evvel gelen işimiz Allah'a doğru, doğru düzgün inanmak. Doğru düzgün inanmak doğru düzgün inanmak bu, çalışma-çabalama işte. Allah'a inandım. Tamam inandın ama nasıl inanıyorsun? Ne tarzda inanıyorsun? Hristiyan'da bakıyorsun, ibadet ediyor. Her Allah'tan korkarım diyor kendi kendine. Bilmem kimseyi gidiyor, bağışla bulunuyor, papazın önünde diz çekiyor, gülah çıkartıyor bilmem ne, kıymetli. Neden? Allah'a doğru inanmak. Allah'a doğru inanmayı hem kendiniz öğreneceksiniz, hem de sevdiklediğinizi, evlatlarınıza, çocuklarınıza, çocuklarınıza öğreteceksiniz ki onlar da cehenneme gitmesin. Onlar da cehenneme gitmesin. Sen şimdi cennete gittiğini düşün, Çocuk çocuğun cehennemde cehir cehir çatır çatır yanıyor, azaplar içinde zebaniler azap ediyorlar, akrepler, katranlar, yılanlar, şeyler. İşte o cehennemin çeşitli azaplarını hadislerde kısmen duymuşsunuzdur, gönül razı gelmez. O bakımdan ilk işimiz doğru imana sahip olmaktır Muhtemelen kardeşim İlk işimiz neymiş? Ticaret değil, ziraat değil, memurluk değil, amirlik değil, para kazanmak değil, yaşamak değil, ölebilir mi insan? Allah yolunda canlar feda olsun. Çünkü canı da bor veriyor. Mühim olan doğru bir imana sahip olmaktır. Onun için intikadınızı sağlam evet, tutun. Sağlam, doğru öğrenin. Belki mahbul yola noksanlı amel olmasın değil, lakin akiden de halel. İnsanın ufak tefek kusurları, ibadetlerdeki eksikleri, kusurları bağışlanabilir ama akibesinde bozukluk olmaması lazım. Onun için sağlam akideye sahip olmaya çalışın, araştırın, öğrenin, Allah'ın tam manasını bilin. Tam manasıyla efendim e, o hususta doğru bilgiler elde etmeye çalışın. Bu hususta tabi muhterem kardeşlerim bu işin zor olduğunu biliyorum. Sizin için kolay da Avrupa'daki bir insan için zor. Yani bu adam hangi dine iğrençsindir? Hangisi Allah'ın doğru dini? Bir sürü din var, bir sürü yalancı çıkmış. Bir sürü sahtesi var. Ben bunların arasından doğrusunu nasıl bulacağım? O şahıs nasıl bulacak? Afrika'da. Etrafında bir sürü dinler var. Amerika'da. Elimde bir kitap var. Amerika'daki cinler diye. Yüzlerce bin ve mezhep sayıyor. Her bir farklı. Şimdi Amerika'daki bir insan doğru yolu nasıl olacak? Bu işin ilk noktası nedir? Muhterem kardeşlerim bu işin ilk noktası allah Teala Hazretlerine sıdkı ile yalvarmaktır. Sıdkı, sadakat ile gözyaşı dökerek aman yarabbim. Ben seni, seni razı gelecek şekilde tanıyım. Beni yanlış izik sürükleme. Ya Rabbi beni batıl yollarda ömür geçirip helak olanlardan eyleme. Bana yardım eyle, bana sen yardım edersin. Beni sen kurtarırsın. Sen hilayetlersin. Sen doğru yolu çekersin diye onu isteyeceğiz. Zaten Fatiha'da yaptığımızda Fatiha'da yaptığımızda değinsin surat almıştık. Ya Rabbi Sırat-ı müşterkime hidayet eyle. Kendilerine inamda, ihsanda, ikramda bulunduğun, sevdiğin kulların yoluna bizi sok. Sevmediğin kulların, sapıtmış kulların efendim, yoluna değil e, diye, Şimdi kırk defa, yani kırk vakit kılıyorsa, kırk defa bunu söylettiriyor bize namazımız. Şuurla söyleyenine mutlu. Şuurla söylese insan, Kul elhamdülillah dediği zaman elrahmanirrahim er dediği zaman maliki yavittin dediği zaman iyyâke nâbudu ve iyyâke nesleyin dediği zaman Rabbim bana hamd etti. Rabbimiz diyor ki kulum bana hamd etti. Kulum beni efendim, e, sena eyledi. Kulum bana temcid eyledi. Kulum bana efendim e, benim şanıma layık olduğu şekilde irtica eyledi. İlk sırat-ı müşakir deyince tamam bu da kulun isteği diyeyim. Ben de madem o bana böyle <gülüyor> e, hamletti, şey yaptı ben de ona istediğini ihsan edelim. E, kuruma dileğini verdim diyor. Demek ki güzel isterse insan hidayeti alabilir. Güzel isterse, canı gönülden güzel isterse. Onun için her şeyi şuurla yapmaya çalışalım. İmanımız üçüncü doğru olsun. Bir. Ondan sonra mümin insan. Kusur işlese ne olur? Günah işlese. Hırsızlık yapsa. El için eli kesik Gene cennete girer mi girer? Çünkü günah insanın cennete girmesini ebediyen yasaklamıyor. İmansızlık yasaklıyor. En büyük der dünya üzerinde bizim en çok korkacağımız şey imansızlık. Kendimiz hakkında, çocuk çocuğumuz hakkında en çok korkacağımız şey imansızlık. İman ne yetiştireceğiz çocuğumuz? Tahsiz olabilir olabilir, hasta olabilir, ne olursa olsun imanlı, iman, imanlı olsun, imansız olmasın. En büyük tehlike yaşayan bir insan için en büyük tehlike, tehlike küfürdür. Mümin olduktan sonra kusurlu olsa da cennete girer. Ama kusurunun büyüklüğüne göre cezayı görerek efendim cehennemde yanarak girer. <gülüyor> bazı kullar cehenneme girmeden cennete giriyor. Allah bizi cehennemine düşürmeden kahrına gazabına uğratmadan itabına azabına maruz bırakmadan efendim ilk giren bahtiyarlarla beraber peygamber efendimizin peşinden cennete dahil etsin. Bunun için de çalışmamız lazım tabi. Muhtelam kardeşlerim insanı cennete kolayca sokan işlerin başında güzel bu geliyor. Güzel haklı <gülüyor> değil. açık kalplilik, temiz gelirlilik, efendim başka insanları serindirecek, hoşnut edecek işler yapmak için. İnsanları cehenneme düşüren şeylerin başında da kötü huyu geliyor. Haşinlik, sertlik, kabalık, dedikoduculuk, efendim arsızlık, yüzsüzlük, falan gibi. Onun için insanların iyi huyları öğrenmesi, kötü huylardan kendisini koruyup kollaması lazım. Nasıl olacak? İşte bunun yolu da ilmi ahlak ve ilmi tasavvufta gösterilmiştir. Yani bunun yolunu dinimize şimdi bu bir ihtiyaç olarak bu vaazı verirken bu hadisin arkasından size sunduk mu sunduk? Bunu hangi ilimle öğreneceğim? Mesela birisi gelse bana desek ki hocam Kur'an-ı Kerim'i güzelce öğrenmek istiyorum ne yapayım? Tecvid ilmini veren. Peygamber Efendimiz'in hayatını güzelce bir sağlam bilmek istiyorum. Ben siyer ilmini öğren. Peygamber Efendimiz'in hadislerini iyi belirlemek istiyorum. Ne yapayım? Hadis ilmini öğren. Sahih hadisi, çürük hadisi, zayıf hadisi öğreniyorsun. Efendim Kur'an-ı Kerim'in malalarını iyi anlamak istiyorum. Ne yapayım? Tecvid ilmini öğrendim. Peki hocam güzel bir öğrenmek istiyorum. İlmi ahlakı, ilmi tasavvufu öğrensin de şimdi içine bunu sindir. Çünkü insanları cennete sokan şey güzel huydur. Cehenneme düşüren şey de kötü huydur. İşte bu hadis-i şerifte, bu manzarayı böyle çerçeve çizdikten sonra efendim kötü huylar, huyların bazıları zikrediliyor. Onları size nakledeceğim. Neler olduğunu izah edeceğim. Tabii şu hususu da hiç unutmayın ki Peygamber Efendimiz bir cümlesinin içinde her şeyi anlatmıyor. Daha önce teyatrisi şeriflerde de şey hep söyledim. Karşısındakinin anlayabileceği kadar kısa cümleler halinde anlatıyor. Kısa cümle halinde. O adam mesela birisi geliyor bana nasihat et diyor. Ona diyor ki gazaflanma. Ötekisi nasihat istiyor. Onun haline göre başka bir nasihat veriyor. Birisi bana güzel huyu öğret diyor. Ona uygun olan iki üç tane güzel huyu söylüyor. Birisine birkaç tane kötü huyu söylüyor. Neden? İnsanların aklı hepsini birden kavrayamaz. Ben şimdi güzel huyların hepsini saymaya kalksam bu kaç tane olur? Aşağı yukarı 500 küsur bir güzel huy eder. Bu 500 taneyi de buradan bir tek Allah'ın kulu babayı çıkamaz hatında sıkıcı. değil. Bunu yavaş yavaş yavaş sindire sindire öyle. Bütün bilgileri bir küçük çocuğun kafasına koymak isterseniz ne yapacaksınız? Testeriyle kafasını kesersiniz işine bilgi koyarsınız. Olmaz. Öyle olmadığına göre nasıl olacak? Küçükten başlayacaksın, ilkokulda biraz bir şey öğreteceksin, ortaokulda biraz bir şey öğreteceksin, nesede bir şey öğreteceksin, üniversitede iktisas dalını ayıracaksın, iktisas dalı olan fakültede okutacaksın, o fakülteyi bitirdikten ettikten sonra belli bir dalda doktora yaptıracaksın, Oo hocam ömrünün yarısı geçti, e, geçer ya! E, dünyayı kazanmak için, dünya mesleğinde bir bilgi sahibi olmak için ömrünün yarısını veriyorsun da ey yüstrüma! Ahireti kazanmak için niye bu kadar cimri davranıyorsun? Ahiret ebedi sadece. Sana Boğaz içinde efendim iki buçuk milyarlık bir güzel yalıyı köşkü köşkü verecekler. Fransız devlerin, Flandja paşanın yalısını verecekler. Boğaz içine sahilde şu kadar cephesi var. Arka tarafta yamaçta şu güzel bahçesi var. Efendim havuzları da var. Bilmem de var, binlerde var, yüzlerde var. Tedave verecekler sana. Deme ya hocam. hiç insana boğaz içinde bir yalıyı, bu kadar pahalı bir yalıyı tedave verirler mi? Vermezler. Allah'ın Tanrı Hazretleri cennette bu yeryüzü kadar, bu gökler kadar yerleri verecek bir Sen boğaz içinde bir yalıyı vermek isteseler o adama ömrün boyunca kul kölelik edersin. Neden? Dersin ki ben kul köle olayım çocukların rahat etsin, keşke sahip olsun dersin. Cenneti kazanmak için de insanın gayret etmesi lazım, çalışması lazım. O halde bu güzel buyruları öğrenmek için de madem dünya tahsili ilkokul 5 sene, ortaokul 3 daha 8, lise 3 daha 11, üniversite 4 daha 15, iltisas 4 daha 19, 20, bir Amerika'da iltisas bilmem efendim e, 25, Zaten e, 7 yaşında okula gitmişti. 25 arttı 7. 32-33 yaşında. iki sene askerlik. 35. Bu adamın gençliği gitti elde. Yani bir şey elde edeceğim derken gençliği gitti. Bu huyları insanın hiç olmazsa öğrenmesi lazım. Yavaştan yavaştan. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadisi içerisinde 3 tane 5 tane çirkin huyu gösterir. Bak bunlar kötü huydur bunları yapmayın der. Onları hazmeder öğrenirse tamam tahsilin bir devresi Tamam olmuş olur. Ondan sonra bir başka hadis-i şerif gelir, onu öğrenmesin o tamam olur. Sonra da biri birikir, birikir, kamil Müslüman olursun, olgun Müslüman olursun, salim bir insan olursun. Mesela biz Allah'ın lütfetse de, Allah'ın hakikaten %100 saf salih kuludur diye, hani %100 gün diyoruz ya, tam da kumaşı beğeniyoruz %100 gün diye, biz %100 saf Allah'ın salih kulu olsak, bizim kazancımızın haddi hesabı yok. Neden? Dünya üzerindeki bütün Müslümanlar "Selamu Aleykum ve Ala İbadillahi Salim" demiyor mu hep tevhidlerle? Diyorlar, hep sizde dua ediyoruz. Onun duasının içine hepimiz giriyor. Sadece Ayşe ve tabi Allah an, an Peygamber Efendimiz'den ıı, rivayet ettiğine göre böyle. Biz hakiki sadek kul olursak, o zaman bize fabrikalardan devamlı gelir gelecek demek istiyor cevap fabrikalarından her Müslümanın duası bize böyle şaldır, şaldır, şaldır, şaldır bizim düğürümüzde deryamızı atacak, bizim havuz değil derya alacak şiirimiz sevaplarız salih kul olabilsek onun için Allah bize şu ömrümüz içinde kemalatı kazanmayı ahlakı elde etmeyi hakikaten olgun kul olmayı salih kul olmayı nasip eder. 50 yıl geçiyor, 60 yıl geçiyor ihtiyarla gidiyor insan huyları kendisiyle kalıyor yani can çıkmayınca bu çıkmaz demişler dedelerimiz, bakmışlar iş zor, yani yaka sırtmışlar bu işten. Can çıkmayınca huy çıkmaz. 40 yıllık filanca falanca olmaz, değişmez filan diyor. Olur ama, olur ama zorluğunu ifade ediyor bu. Olmasaydı tavsiye ed edilmezdi, olmasaydı en öldürmezdi. Ahlakın tepkili, terbiyesi, taviyeli mümkün müdür? El cevap mümkündür. Neden? Mümkün olmasaydı Allah emretmezdi. Abes, abes şeyi emretmezdi. Ahlakınızı düzeltin demezdi Peygamber Efendimiz. Düzelir ama zor düzeltir. Kolay değil. İnsanın profesör olması kolay değil. İnsanın müteahsiz olması kolay değil. İnsanın herkesin kapısında kuyruğa girdiği bir, bir, bir efendim, doktor olması kolay değil. Veyahut yüksek bir mimar olması kolay değil. Şu kadar ayda efendim lira kazanması kolay değil. Bu öyle senelerin birikimi oluyor. İşte burada da bazı kötü huyları göreceğiz bakalım. Bu kötü huyları aklınıza tutun nelermiş. Yani tasavvufu öğrenmeye başlıyoruz değil mi? Hadislerde böyle öğreneceğiz, öğreneceğiz. Tasavvuf ehli olacağız. Güzel huyu sahibi olacağız. Tasavvuf ne demektir? Güzel huya sahip olmak onu insanın içinde sinirmesi demektir. Tasavvuf, tasavvuf merasim demek değildir. Tasavvuf şekil demek değildir. Öz demektir. Onun için eski büyüllerden bir tanesi güzel söylemiş. Efendim tasavvuf olaydı tacile ile hırka, alırdık biz dahi otuza kırka. Otuz, kırk, üç aşağı beş yukarı para verirdik, sayardık, alırdık biz de bir tane hırkayı. Sırtımıza geçirirdik. İşte bu kalanca tarikatın hırkasıdır. Kısağın sırtımıza bir de koca kavuk şöyle alımlı çalımla tamam oldu bir bilmem olmaz. Taçla hırkayla değil bu. Neyle? Kuyum güzelleşmesi. Onun için Allah cümlenize bu usta bir zevk versin, bir şey versin. Kibar insan olalım. Tatlı dilde olalım. İyi insan olalım. Bir yerden çıktığımız zaman arkasın, arkamızdan ya ne iyi insan desinler. Diğeri gittiğimiz zaman yüz kuruşturmasınlar. Herkes bizden ne yıkmasın. Komçularımızı izle Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubur. Ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan dayansın ehli kubur. Böyle demişler B'si Kendisi de rahat etmemiş ömründe. Zaten bir çirkin huydu insan kendisi de rahat etmiş. Her gün kavga ile Şimdi biz Havaalanına geliyoruz, yolda bir minibüs önde, arkasında bir taksi, minibüs taksinin yanından geçti, değmedi ama, değecek gibi oldu, atıştılar. Yani çok yakından geçti diye lafı atıştırdılar. Minibüs'ün şoförü aşağı indi, kabadayı kabadayı, arkasında muamey indi, Şahin gibi. Ondan sonra bu taksiden şoför dışarıya çıktı, uzun boylu bir şey, şoförün yanındaki arkadaşı da dışarıya çıktı, biz de bakıyoruz, kalabalık, beş altı şey, ayırmaya da ihtiyarımız yok. Sadece ibret gözüyle seyrediyoruz. ibret penceresinden şeyi seyrediyoruz. O arkadan gelen şahin gibi efendim şey, şoför muavini, efendim bir zıpladı ötekisinin üstüne bir yukuk savurdu. Ödeki sonra bir tekme savurdu. E biz yürüdük ki kitap alıp evimizde namazımız taşıyacak falan diye koştuk geldik. Biz yolu rahat bir şekilde geldik. Onlar orada belki kanlarını siliyorlar, belki suratını oluşturuyor, belki bizi tutuyor. Yani kötüyün insan kendisi rahat etmez. Biz o yoldan geçtik, geldik evimize, efendim namazımızı kıldık, istirahat edeceğiz. Bu kötüyün insan kendi parafoda, başka konda ifade ediyorlar. Kendisi de rahat etmez insan. Ve kendi eylede rahat ne halka verdi budur. Etrafta rahatsız ettirmez. Etrafta ondan rahatsız olur. Öldü. Ölünce herkes Allah rahmet etsin Demek demektir. Yıkıldı gitti be. Üfff. Kurtulduk. Dayansın emri kubur. Yani kabir ahalisi onlara bir komşu geldi ki derbat mı derbat onlar hafif dişlerini çeksinler Dayansınlar. E kabirdeki arkadaşın komşuya zararı olur mu? Olur kardeşler bir kabirde azap gören bir insanın azabından, seninden öteki çevredeki kabirdekiler rahatsız olurlar. Rahatsız olurlar. Ola melekler azap ettikçe ötekilere sesi gider, sedası gider, seni gider rahatsız olurlar. Onun için Allah kabirde de iyi kontrol nasip etsin. Kötüleri en seçmeli insan. Şimdi, Gülüyorum bu adamlara ya. Ne derinler geçmiş şu mefette. Asri mezarlık. Ya adam ölmüş gitmiş, bunun asri yerini kaldır. Kravat mı taktıracaksın adamı? Asri mezarlık. Bu nedir, bu nedir? Düşündüm, düşündüm. Anladım. Belki siz daha düşünmediniz, anlamadınız, ben anladım. Asri mezarlık şu. Yahudi'si, Hristiyan'ı, Ermenisi, Müslüman'ı Arman. Arman asri mezarlık bu. Müslüman mezarlığı eskiden şuradaydı. Yahudi maşaklığı buradaydı. Ermeni kabristanı bilmem hangi tepenin öteki ucundaydı. Şimdi o iş oldu asli, asli olunca oldu çorba. Çorba olunca ne oldu? Oğlan Müslümanlara oluyor. Hristiyan azaltıyor. İşte buradaki de canı yanacak. Ama kabirlere de dikkat edelim. Yani kimin nereye gömüleceğine dikkat edelim çıkarttılar. Asri ilik başlarında para alsın. Böyle asri mi olur? Yani adama iyilik mi yapıyorsun, kötülük mi yapıyorsun? Sen onu şöyle doğru edin Müslümanlar arasında şey yap. Efendim, dep dep. Kötü öyle şimdi burada neler saymış Peygamber Efendimiz? Onlara bir bakalım kardeşlerim. Bu kadar e, çerçeve bildiğinden sonra mennanu. Cennete mennan girmeyecek. Yani girmeyecek şu demek. Sopayı yemeden azabı çekmeden cehennemde yanmadan girmeyecek demek. eğer imanı varsa girer cennete ne zaman girer o cezasını çektikten sonra girer. kömür gibi olur Efendim, taş kömürü yaktığın zaman sobada böyle birbirine yapışır da böyle sert bir demir edinirler sobanın sahipleri yukarıdan küçük küt küt kırarlar ki soba nefes alsın diye böyle kömür gibi birbirine kaynacak insan cehennemde yana, yana. Yani müminin cehenneme giren olacak mı? Olacak. Kötü huyundan, günahından, kabahatinden dolayı, dolayı gireni olacak. Yanacak, yanacak, yanacak, yanacak, yanacak. Cezasını çekecek ondan sonra cennete girecek. Çünkü ''Men kâle lâ illallah, de helal cennet'' İnsan ''lâ ilâhe illallah'' dedi mi? O cennete girecek. Hatta diyeceklermiş ki ''ehlilâ ve uzâ'' yani kutlara kapan insanlar cehennemde o müslümanlara azap gören, o günehter müslümanlara senin diyeceklermiş, yani bizden bir farkımız yok. Bak, siz de cehennemde yanıyorsunuz, biz de yanıyoruz. Biraz siz Müslümansınız, cehennemde yanıyorsunuz. <gülüyor> Allahü Teala Azzeri kaza verecekmiş onların o sözüne. O etli ve uzaya lahata, uzaya tapanlara kaza verecekmiş. O müminleri cehennemden çıkartıp hayat nehrinde yıkayıp yeniden hayat verecekmiş. Ondan da böyle. Yağmur yağdıktan sonra topraktan otların bittiği gibi yeniden o kömürleşmiş vücutların içinden tekrar biteceklermiş. Ondan sonra cennete girecekler. Ve bunlar cennete girdikleri zaman kendilerine cehennemden sonradan girmek cehennem oldukları için bunlara cehennemiyle denilecekmiş. Cehennemi. Yani bunlar kim? Bunlar diğer ara cehennemde mi yandılar yandılar da buraya geldiler diye. Onlar da bu sözden de rahatsız olacaklarmış bu lakaptan da. Hani Kör Ali, Ali desen, Sağır Mehmet desen, Topal Ahmet desen nasıl rahatsız olur, nasıl kör kadı desen bile kızarmış kadı efendi. Yani kör ama kızarmış ya. Bunlar da cehennemden geldiğinden ama üzülecek dermiş. Cehennemde üzülmek olmadığı için Allah o ismi de kalp etecekmiş Demek ki cezasını çektikten sonra imanı varsa geçer ama o cezasını çekmeyi de biraz anlatayım mesela kardeşlerim. Evhaben cennete girecekmiş diye, insan gerçek olmasın diye anlatmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem din i şerifinde buyuruyor ki, cennete düş, cehenneme düşmemeye çalışın. Cehenneme düşmemeye çalışın. Neden? Çünkü cehenneme bir insan bir kere düştü mü, orada ahkaben yanacak. Ah, ben ne demek? Hukuklar boyu yanacak demek. Hukuk ne demek? Yani asırlar boyu yanacak demek. Hukuk, Arapçada 80 küsur seneye hukuk diyorlar. ben yanacak demek. Yani en aşağı 3-5 80 sene yanacak demek. Ama bu 80 sene, bu dünyanın 80 senesi değil. Bu dünyanın değil, ahiretin 80 senesi. Ahiretin 80 senesi ne demek? Ahiretin bir günü bu dünyanın yılıyla 1000 yıl gibi olacak ahiretin bir günü demek ki ahiretin bir yılı dünyanın 360 bin yılı kadar olacak dünyanın 3 küsur veya 5 küsur neyse 80 yılı yani en aşağı 250 efendim 80 yılı yani 360 bin çarpı 240 şu kadar milyon sene yanmak olacak İnsan cehenneme bir düştü mü en aşağı tarafından kurtulanı bu kadar milyon sene yandıktan sonra çıkacak kardeşim Onun için bu hayatta gayemiz olmalı? Ne yapıp yapıp şu cehenneme hiç düşmemek olmalı. Cehenneme bir düştü müysen o kadar fena. Bir de cehennemin katibini başka bir yerden anlatmaya çalışayım size. Bu hatırınızda kalsın bir. Bir de ikincisinden anlatayım. Eğer cehennemde cehennem ehlini yedirilen zakkumdan bir damlası şu dünyanın denizlerine damlasaydı, bir tek damla, onlar yiyorlar, sabah akşam yiyorlar, o, yedirtiliyor yani onlar, ceza olarak. Bir damlası dünya denizlerine damlatılsaydı, bütün denizlerin sularını acılaştırırdı diyor, zehir gibi yapardı diyor Peygamber. Yani sabah akşam gıdası bu olanı düşünün. Sonra la yuqta al-himse yamutu ve la yuqasifu antum al Cehennemde ölmek de yok. Ölçek kurtuluş olacak, ölmek yok. Ölmek yok, cezayı çekender diye. Derileri <gülüyor> yandıracak, küllenme, ne diye? Kurudum bedenlerini, ettemahum juludan gayriha, yezu kull azab. Derileri yanıp kömür olduğu için Allah derilerini ettirecek ki yeniden yansın, azabı çeksinler. Onun için cehennem Allah'ın azap yeri olduğunda, cehenneme düşmemeye çalışmak her Müslümanın ana gayesi olmalı. Cennet Allah'ın sefa yurdu olduğu için, nimetler yeri olduğu için, bütün dostların iyi insanların gittiği yer olduğu için, bizim hepimizin ana çalışmamız gayemiz, para kazanmak olmamalı ne olmalı? Cenneti kazanmak olmalı. Aklımız varsa cenneti kazanmaya çalışmalıyız. Aklımız varsa cenneti kazanmak için de haramdan uzak kaçmalıyız, günahlardan uzak durmalıyız, kötü huylardan vazgeçmeliyiz, hı hı. efendim yaradılanı yaradandan dolayı hoş görmeliyiz, efendim nazar, keskin nazar edip kötü pazar etmeliyiz Yunus Emre'nin dediği gibi yani iyi insan ondan çalışmalıyız. Şimdi neymiş? cennete girmeyecek, yani girip de cennemde yanıp ondan sonra girebilir imanı varsa. İmanı yoksa hiç girmez. Mennan. Mennan ne demek? Başa kakıcı demek. Yaptığı iyiliği başa kakan insan. Bunu huy edinmiş. Ben sana şunu vermedim mi? Ben sana şu iyiliği yapmadım mı? Şu şöyle diyeyim mi? Ha al şu ekmeği de ye. Ha şunu da ver, al bilmem ne filan. Yani bir iyilik yapıyor dünya ama yaptığı iyiliği başa kaka kaka yapıyor fakirlere yani burnundan getiriyor. Yani almazdım ya senden şu hayrı neyse ne yapayım evde çoluk çocuk aç sırılıyorlar ağlıyorlar mecburum senin kahveni çekip alacağım tarzında yani gönlünü hoş ederek değil de fakire illallah dedirterek böyle hayrı yapan kimse memnun derler buna. Yani sadakasını başa kaka kaka veriyor. Efendim millet ediyor, efendim aa, şey yaptırıyor, efendim e, karşı tarafa illallah diye yapıyor, işte bu gelmeyecek. Bunun müştep tarafı nedir? Nasıl olmamız lazım? Peygamber Efendimizin hadislerinden anladığımıza göre, salakayı sessiz sedat verileceksin. Kimseye duyurmadan, kibar bir tarzla vereceksin, kalkırmayacak bir tarz vereceksin, gönül yıkmayacak bir tarz vereceksin. Birisi birisinden hayır yapmak istemiş. Bizim bu edebiyatçılardan birisi çok fakirmiş, evlenmemiş, elif perişan, kendisi perişan. Mehmet Akil gidermiş arada. Haksa salamış, orada namaz kılacak. Ona bir havlu çıkartılmış pekar odasında. Silmeyeceğim filan dermiş Mehmet Adif Demiş yani abise. Ya Yok silmeyeceğim. Ya sin? Yok ki bir silmem, elim kirlenir demiş. Yani... E, havlu e, e, el kurulamak için bir temiz olur. O kadar kirli gidermek zavallı bekarlığın şeyi, yani haoluzu yok ya bir kirli demiş sonunda, yani fazla ısrar edince. Şimdi bu arif bir insan böyle e, ele bir yapıyor. Birisi buna yardım etmek istiyor ama korkuyor da kalbinin kurmakta. bir altın lira almış peşinden tutmuş efendim demiş yerde altın var yer buldum galiba siz düşürdünüz buyurun demiş arkasından öyle vermiş eline <gülüyor> o altına almış onun yüzüne bir bakmış bir altına bakmış bir onun yüzüne bakmış demiş bu düşen para değil demiş sizin kalbiniz demiş yani anlamış onun şeyinin e, kibarlığını bu sizin altın gibi kalbiniz demek istemiş yani kibar bir kalbe vermeli insan yani söylerken yaparken böyle yumuşak bir tarzda şey yapmalı, fakiri bekletmemeli kapısında illallah dedirtmemeli, öyle vermeli, başa kalkmamalı. İkincisi fetuhuylardan bu hadis-i şerifte zikredilen arkun ark, efendim ana ve babasına asi olan demek. Yani evladın anne ve babasına illallah dedirteni, yakas sift direni, söz Fasi gelenine ak derler. Hukukul valideyn anne ve babaya evlatlık yapmamak ters davranmak manasına geliyor. Sonra e, efendisine de öyle muamele yapmaya da hukuk derler. Yani köle ise tabii şimdi kölelik hiç çok kalmadığına göre biz e, o anne ve babaya efendim, asi olan evlatların sıf sıfatıdır bu. Onu söyleyelim. Muhterem kardeşlerim, bir insanın anne ve babası sağ ise yaşıyor, yetişmiş yani küçükken ölmemiş, yetimli büyümemiş, annesi babası sağ, o adam cenneti kazanamamışsa çok yazıklar burnu yerde sütsün diyor Peygamber Efendimiz. yani O adamın burnu yerde sürünsün ki ana veya babasından birisine yetişti de cenneti kazanamadı. Demek ki anne ve babasına hizmet edecek insan, elini öpecek, ayağını öpecek, atı aldığı zaman havlu tutacak, ayağını kurulayacak, hizmet edecek, paltasını tutacak, kahvesini bir şey çekti, e, hediyesini alacak, ille onun göre duasını kazanıp cenneti kazanacak. Kazanamazsa burnu yerde söktür. Ne kabiliyetsiz adammış, eline fırsat geçmiş de değerlendirememiş. Kale önünde, top önünde, gol atamamış. Yani gençler anlasın diye öyle bir mesela şey yapayım. Efendim, fırsat evinde yapamamış bu iş. İşte anne ve babaya asi olan insanların günahı o kadar çok. Hizmet etmeyenlerin günahı o kadar çok. Onlar cennete girmeyecekler. Yani cehennemde çok şey arayacaklar. Bunun karşı tarafı, güzel tarafı nedir? Anne ve babaya güzel hizmet etmektir. Anne ve babaya güzel hizmetten dolayı da insan çok büyük cebeciler olur. Onun için eğer anneniz ve babanız sağsa, anneniz ve babanız sağsa, bu hadisi şerifin bu kısmı kulağınıza küpe olsun, hediye alın, ikram edin, elini öpün, efendim, ayağını öpün, annenizin, babanızın rızası kazan. Bizim İslam dini böyledir. Avrupa başka türlü. Avrupa'da annesi babasını yemeye yemeğe çağırdığı zaman fatura çıkartılmış, peçetenin altına koyarmış bu kadar para tuttu diye. Biraz ihtiyarladığın zaman, efendim, dost doğru düşkünler evine gönderilmiş. Sen artık orada baksınlar, ben işe gidiyorum. Kim bakacak sana falan diye. Avrupa'da bunu böyle görüyoruz, biz öyle yapmamız. Bize annemiz, babamız, büyüğümüz, başımızın tacıdır. Cennet kazanma vesilesidir diye. Onu ganimet bilmeliyiz. Üçüncü kötü huy, bu hadisler de zikredilen. Birisi neydi? Yaptığı hayırı başa kakan illallah birbirten fakire. İkincisi neydi? Anne ve babasına asi olan evlat. Efendim, anne ve babasının efendim, yakasını sıktıran evlat. Üçüncüsü وَلَا مِدْمِنُوا خَمْرِينَ İçkiye idman eden. İdman demek devam manasına geliyor, müdavimet manasına geliyor. Yani içkiye müdavim olan, tiryaki olan, içkiyi ayaş olan yani, çok içen kimse. Bu da cennete girmeyecek. Muhterem kardeşlerim, bu işki büyük bir beladır. Şimdi az önce bir e, dostlar geldi konuştuk, sohbet ettik. Üniversite hocası gelen dostumuz, diyor ki, kendisi Müslüman, bizim üniversitedeki diyor, profesörlerle şöyle bir toplantıdaydık diyor, senelerce önce diyor. O toplantıda onlar dediler ki, siz Müslümansınız, biz sizi biliyoruz. Bu bizim arkadaşı böyle demişler. Siz Müslümansınız, biz sizi biliyoruz. Yani kendileri Müslüman değil. Efendim, siz Müslümansınız. Yani biz demişler, şu memlekete komünistlerin hakim olmasına razıyız, sizin söz sahibi olmanıza rızamız yok. Açık konuşalım demişler, her şey. Apaşık konuşalım. Neden? Yani siz eğer söz sahibi olursanız bize bir kadeş iş bile değişirmezsiniz. Hayır. Boğazında tıkansın. Yani bir kadeşten dolayı mı bu memlekete komünist diye beba rahat iş gibi diye mi yani? Müslüman'a bu kadar düşman oluyorsunuz? için de, de Akıl yok. Mantık yok. Profesyonel ama yani ben sana paşa olamazsın demedim ki de evladım. Adam olamazsın dedim dediği gibi profesör olabilir insan ama adam olmak ayrı Adam olmak, aklı başında aklı başında bir insan olmak ayrı. Seneler geçmiş. Bunları söyleyen profesörlerden bir tanesine bu geçtiğimiz yıllarda anarşik hadiselerde talebenin bir tanesi gerilmiş bir demir balı indirmiş sopa indirmiş kafasına, yıkmış ve öldürmüş. Komünist. Allah adildir muhterem kardeşlerim. Allah Teala Hazretleri aziz intikamdır. İntikam sahibidir Allah Teala Hazretleri. Bir kul böyle bir haksız cinayet senarca onun intikamını Allah Teala Hazretleri alır. Sen bizim komünisti komünist diye Müslümanı tercih eden? Komünistin sopası altında öldürdüğü adam. Bu bunda ibret var. O o komünistin sopası altında ölmüş. Birçok ölüde öldü biliyorsun. Çünkü çünkü bunun neden böyle olduğunu arada parantez açıp söyleyeyim. İnsanı insan yapan imandır. İnsanı insan yapan İslam'dır. Gerisinin hepsi laktan ibarettir. Ben şöyle çıkarttı çıkartıvereyim. Sen onun için lakını ne anlatacaksan anlat. Boş. Yani efendim bir evvel olursa bir insan iyi olurmuş. Bizim memlekette en anarşik hadiseler üniversiteden çıktı. Profesörler ben de bir profesörüm, biliyorum işlemini dedim yani. Profesörler öndenlik yaptılar, Orta Doğu'yu Doğu bizim askerler sardığı zaman askerlere karşı silah çektiler. Bunu herkes biliyor. Münevremlik bir insan, insan yapmaz. Tahsil bir insanın cehaletini izah eder. İnsanın terbiyesini vermiyor. Onun için bizim bir ağzı bozup tandığımız vardı derdi ki tahsil insanın ceharetini izale eden Eşeklik barkı kalır derdi. Yani tabiatı kötüyse güzelmez demek o. Güzelmiyor kardeşim. Güzelmiyor. Tahsil sahibi oluyor, diploman sahibi oluyor. Hatta birkaç diploma sahibi oluyor. Umvan sahibi oluyor, memleketi satıyor. Umvan sahibi oluyor, memleketi dolandırıyor. Memleketi efendim e, zarara uğrattırıyor. Etrafını efendim çeşitli çeşitli sıkıntılara sokuyor. Cahil olsa kolayca halledersin. Bir polis gönderirsin, bir mahkeme bitirirsin işini. Bildiği de olduğu için balık gibi kaçıyor insanların Kanun da yakalıyor Kaçıp kurtuluyor, kaçır kurtuluyor, hiçbir yere kaçıyor, falanca gidiyor, af çıkınca geliyor, rüşvet ediliyor, bilmem ne yapıyor. Yani. Tahsil bir insanı insan yapmıyor. Ne yapıyor? İman! İki kere iki, dört. Ama bunu bunu anlatamıyorsun ki. Adam hasta olunca deliye, sen delisin dediği zaman kızar. Ben deli değilim, atıl dinle. Tamam, deli değilsin, gel bakalım. Gezme gidiyoruz, bilmem ne filan. Araba ettiğinizlerisin, zor zor yanına iki tane hasta sivil silgiymiş şey yaparsın, ondan iki bileğinden tutarlar, zincire bağlar. O hala kabul etmez. Benim ne, ne böyle bağlıyorsunuz zincirleri Ben akıllıyım ben. Der, ben başka komutanım dedi, ben Napolyon'um bilmem ne de. Tamam tamam sen sen orada dur. Tahsin insanı şey yapmaz, iman şey yapar. Bir o içki meselesinden, kaderden dolayı. Komünistlik Müslümana tercih etmişler. Bugün de hala gazetelerde bakıyorum hiç değişen yok. Bu memlekete Müslüman Komünistlikten daha zanarlı. Yapmıyor. Bu ilk okulda kim yapıyor? Bu ortaokulda kim yapıyor? Berskilerde, televizyonlarda boyuna her gün 60 milyon lira verdi şu hacı efendi, 70 milyon lira verdi şu hoca efendi bilmem ne böyle boyuna bağışlar. Bu çeşmeyi kim yaptırdı? Bu yolu kim yaptırdı? Bu köprüyü kim yaptırdı? Bu hanı kim yaptırdı? Bu camiyi kim yaptırdı? Hep Müslümanlar değil mi? E böyle insaksız utanmaz mısın? Hem bütün bunların yaptığı hayırlardan faydalanırsın, hem de ondan sonra gene bu mümkün en zararlı olan bunlar. Halde gittiği zaman Müslümanlara sürmüyor musun? Öyle? Şehit don, hadi bakalım ya Allah! Ya şehit olursun ya gazi, yürü! Memleketi kurtaran Müslümanların istifa halbini, sarıklı kurtarmadı mı? Mehmet Akif Kastamonu'da Resulullah Camii'nde ateşli nurdukları ihraç ettik, milleti heyecanlandırmadı mı? Bir vatan elinden gidiyor diye taa Hindistan'dan, Pakistan'dan paralar göndermediler mi Müslüman kardeşlerimiz? Libya'dan mücahitler gelmedi mi Yunanlıları e, şey, İzmir'den deyize döktü? <gülüyor> Bu sünusi tarikatının şeyleri gelip çarpışmadılar mı? Ne çabuk unutuyorsun! Yani en zararlı şeymiş, en zararlı Müslümanmış. Diyor, aradan seneler geçti diyor, anartışı kanseriler çıktı, benim yanıma geldi, diyor o profesörler, biz diyorlar tevbekâr olduk, siz haklıymışsınız dediler diyorlar ama, a, a, öyle ama memleket gitti. Bir memleketin çok gitti elimizden. Yani şimdi bizim şu, bizim bu memleketimiz, şimdi, posası bizim asıl büyük memleketimiz. denizim. Arabistan'dan Basra Körfezim'den, Hint Okyanusu'ndan Baltık Denizi'ne kadar bizimdir. Biz şeyler, İsveç'te komşuyduk şeyde. Yukarıda. İsveç Kralı Osmanlı ülkesine sığındı düşmanlarıyla kalp yaparken. Demirbaşşan İsveç Kralı Polonya topraklarında, Osmanlı topraklarına sığındı da Türkiye geldi ilk güzel biz onu desteklediklerim. Yani Batı Doğu Avrupa tamamen Romanya, Polonya, Belistan denilen şey. Efendim Kırım'ın kuzeyi, Moskovanın güneyi, Efendim Hazar Denizi, Kazan, Efendim Orta Asya, Kafkasya, Efendim Arabistan Yunanistan, Efendim bilmem Cezayir, Fars, Tunus, Sudan, Somali adını, hududunu tam tayin edemediğimiz yerler bizim Bizim şimdi Türkiye nedir? Kosadır. Küçücük bir parçadır. Buradaki insanları sor, kimisi efendim Balkanlardan gelmedi, kimisi kafrasiyadan gelmedi, kimisi filan yerden göçmüştür. Ne yapsınlar? Düşman tarzik ettikçe gelmişler buraya sığınmışlardır. Onun için bu memlekete faydayı değil, Müslümanlar sağlamıştır, Müslümanlar sağlayacaktır. Başı derze geldiği zaman gene Müslümanlar sağlar. Ama ötekilerin de bu boldur. Az gevezedir, efendim böyle böyle şey yaparlar işte. Tabi bunların adedi az olduğu halde bunların sözü çok çıkıyor, onların dediği oluyor. Neden? Sen vazifeni yapmıyorsun da onlar. Sen memleketin sahipliğini yapmıyorsun onun için. Senin adedin çok %99 Müslüman %1 azınlığı sözü oluyor. Demek ki İçkiye devam eden kimse efendim cennete girmeyecek. Sarhoş, ayhoş kimse cennete girmeyecek. Efendim cehennemde iman olarsa cehennemde çok yandıktan sonra girebilir tabi o izahımızla göre. İçkiden kesilmemiz lazım. Şimdi şu insanların, şu memleketi komünistlere satmak bazına bu iç, içkiye aşıklıkları nereden geliyor? Ben içmedim içkiyi, bilmiyorum. Yani bu zıkkım ne nesledir ki? Böyle bu kadar bu insanların mantıksız hale getiriyor. Ben hiç zararını görmedim içmediğimi. Hiçbir yerde de içki aramadım. Hiçbir yerde de ne öldüm, ne aciz kaldım. Ne de efendim zevksiz, sefasız kaldım. Elhamdülillah portakal suyu var, havuç suyu var, elma suyu var, muz suyu var, efendim, çizit çizit meşrubat var, efendim, lezzetli meyveler var memleketin ise. Her şey var, yani kala kala bu kadar elemleri geç geç geç geç geç, geç parama mı kaldı içme Allah içme dediği için içkiyi içme. İç içi de olursa Avrupa içiyor. Avrupa içiyor ama muhterem kardeşlerim, ben Avrupa'yı da gördüm, Avrupa derslerinin hepsi içkiden şikayetçi, münevverleri şikayetçi münevverleri, milletlerini içkiden kurtarmaya çalışıyorlar. İçki aleyhinde kampanyalar açıyorlar. Bir acı bu Efes Pilsemler Tu Almanya'dan bilmem nerede mesela patente almış gelmiş. Oralarda tabi çok daha büyük fabrikaları var bunların. Oralarda efendim halkı dejenere ediyor. Sokaklarda böyle sokaklarda yatan işe yaramaz insan haline getiriyor. Alkol yani bu bira da insan alkolik yapıyor. Ve onların kimse bakıyor artık. Her gün 10 mark veriyor onlara. Onlar gidip böyle günlerin Onun kapısında o parayı almak için bekleşiyorlar. Sokaklarda yapıyorlar. Vücutları böyle göbekleri şişmiş. Üstleri başları yağlı pastı. Çok şeyhane düşüyorlar. Yani bu işki Avrupa'da da büyük afettir. Dünyanın her yerinde büyük afettir. İslam bunu 1400 yıl önceden yasaklamış. İçmeyeceksiniz bunu demiş. İçmeyeceksiniz. İçmeyeceğiz, içirmeyeceğiz, desteklemeyeceğiz, iman etmeyeceğiz, taşımayacağız, hiçbir şeyle yapmayacağız. Yani içki yasak olunca taşıması bile haram. Hammallığı bile haram. Yani bunun ortadan kalkması için hem türlü tekbiri Müslümanın alması gerekiyor. Neden? zararlı, sahte zararlı, cemiyete zararlı, akla zararlı, bir milleti işten çökerten, ya sarhoş eden, işe yaramaz elemanlar haline, milletin başına küsküllü böyle haline getiren insanlar, 60 yaşında, 70 yaşında öyle alkolik, efendim, mantar gibi böyle şişirilmiş, odun kütüğü gibi insanlar haline getiriyor. Madem öyle oluyor, o halde bu içkiyi çocuklarımıza alıştırmayacağız şiddetli bir şekilde bunun karşısında bunun yayılmaması için, azalması için çalışacağız. İstatistikler bunun aktörünü gösteriyor. Türkiye'de din zayıfladıkça bu aktör. Üçüncü buymuş. Dördüncüsü velâ mü'minin bir <gülüyor> sihrin. Sihre inanan da efendim cennete girmez. Yani sivrin tesirinin olduğuna sizli yapayım diye uğraşan da cenneti bilmez. Bunu Müslümanlar yapıyorlar kardeşim. Ben Anadolu'nun muhteşem şehirlerinde biliyorum. O ona sihir yapıyor, o ona büyü yapıyor. Efendim, düğüm yapıyor, bunlar iğne batırıyor, kuyuya atıyor bilmem ne yapıyor filan. Bu işi hem karşısındakilerin düşmanlarına zarar vermek için yapıyorlar. Hem de beri tarafta bunun tesirine bal gibi inanıyor kim geldiyse ben böyle ayetleri okuyarak ki olmaz! allah Teala Hazretleri bunların karşısında ''Gurhu Allah'ı kulevzü birâb'l-fârâfî'yi bir indirmiştir. Onları okuyuz zararı olmaz.'' ''Efendim bana büyü yaptılar ne şöyle oldu?'' ''Hayır, şu Kur'an şöyle bir okur.'' Hiç olmaz. İnanıyor. İnanmayacaksın. Ne yapacaksın? Ne yapıldığı zaman inanacaksın. Allah'a dayanacaksın. Allah'a dayandığında hiçbir bir şey yapamaz. Mümin yok. İmamlığın şey mi? Bak Peygamber Efendimiz'in şiiri. Millet boyunca şiirin düğünün peşinde. Allah! Konya'dan öyle, Kastamon'dan böyle, bilmem nereden böyle. Bu millet hadislere ne kadar ters yetişmişler ya, yani, Ters duruma düşmüşler. Vela kataat. Kataat olan da cennete girmeyecek. Bu kataat hakkında diyor ki, yalancı, laf getirip getiren kimse. Muhterem Kardeşlerim, bu da cemiyeti bozan bir şey oluyor. Bir insan, bir laf getirip götürmek suretiyle iki ailenin arasında olacak Nişanı attırtır, evliliği yok ettirtir. İki samimi dostu birbirine düşman eder. Neden? Onun lafını ona götürdün, onun lafını ona getirdin. O sana şöyle dedi, bu bana böyle dedi, gıybet, delikodur. İşte bundan dolayı cemiyetler mahvolur. İnsan, bir lafı öbür tarafa taşımayacak. Ben seninle bir söz söyledim, insan sen de o sözü gidip başka bir yere söylüyorsan, sen adam değilsin. Adam olsaydın sır saklardın. Ben seninle bir şey, özel bir şey konuşmuşum. Niye gittin o tarafa söyledim? Söylemeyecek. Müslüman sır saklamasın diyecek. Ya Ahmet Efendi ile bir akşam beraber dedi, sana ne söyledi? Sana ne? Ne söylüyorsun? Söyle, arasında. Söylemek yok. Silah kaçınmak yok. Ara bozmak yok hibet etmek yok, delikodunuzu mükeffas yok. İnsanların ekseriye cehenneme sokan bu dillerin. <gülüyor> Dilleri yetiştirdikleri günahlardır. Çok kere bunu yapıyoruz. Müslümanlar, Müslümanım dediği halde cami cemaatleri efendim namaza, niyaza, oruca aşina olan insanlar oldukları halde dilleriyle günahlarla düşmekten, bulaşmaktan kendilerini kollayamıyorlar. Onun için bu durum kardeşlerim biraz binlerce sahip olun. Efendim laf taşımayın. Onun lafını ona götürmeyin. Onun lafını ona getirmeyin. Efendim yalancılık, kıymet, telikodu bunlar cehenneme götüren huylar oluyor. Bunlar da kendinizi koruyun. İkinci bir hadis-i şerif okuyacağım. Ondan sonra dersi keseceğim. Bu da şeyle ilgili. La yedhulü cennete men kâne fî kalbihî mitkâllü zevredin min İnsan رجلü lühibbu ayyı kullesı hulu muhu hasenat, vel na'duhu haserat. Hasenat ya'salan ikliba'ta, kalla inna'llaha cemilun yuhibbu'l cemal ve sibrun batırul hakku rakamtun kamtun nas. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifine dikkatinizi çekelim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebû Hüreyre Radıyallahu Anh rivayetine e göre buyurmuş ki: Cennete kalbinde miskal kadar, miskal zerresi kadar ''Efendim, bir kibir olan kimse cennete girmeyecek.'' buyurmuş. Azıcık yani bir kibir bile olsa insanda, o kibirli insan, bir tek bir insan cennete girmeyecek buyurmuş. Demişler ki, kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını ister bir ya Resulallah. Bu da kibir midir? Yani bunda mı yapmayalım demek istemişler. Peygamber Efendimiz ona cevap vermiş buyurmuş ki اِنَّ اللّٰهَ جَمِيلٌ Allah güzeldir her türlü güzelliği yaratmıştır güzeldir ve güzel olan şeyi sever yani bir kul güzel elbise giymiş sever temiz elbise giymiş sever temiz sarık sarmış sever temiz iş yapmış sever temiz sanat icra ediyor sever her şeyin temizini güzelini Allah darhazetleri sever, ibadetin güzelliği sever. Yani Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah güzeldir, tabi Allah onun marifetine ermeyi cümlemize nasip eylesin, Allah'ın nurunu müşahede etmeyi nasip edesin cümleye. Tabi La mahbube illa İnsan Allah'ı tanıdı mı Allah'tan değil, başka bir şey, gönlünü çevirip bakamaz bile yani. Sadece onun sevgisi gönlüne yer eder, Başka bir şeye bakmaya bile şey kalmaz. Allah Ta'ala Hazretlerinin esması güzeldir, sıfatı güzeldir, zatı güzeldir, fiili güzeldir. Her şey güzeldir. Ey, lütfu çok kahri güzel. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyor şair. Doğru bu. Kahrı da güzeldir, lütfu da güzeldir. Her şeyi hoştur. Allah güzeldir. Bu bizim hatırımızda olsun. Allah'ı tanımaya, maaliketullah'a bir teşvik olsun içimizde. Ve yuhibbul cemal güzelliği sever, bu da kırmızı olsun, her şeyimizi güzelleştirmeye çalışalım. Peygamber Efendimiz saçını zarardı, sakalını düzeltirdi, içini Efendim şeyine dikkat ederdi, güzel kokular sürünürdü. Peygamber Efendimiz insanların en güzeli Her şey bakımında. Her konuşması, tavrı, zarafeti, kahramanlığı, askerliği, komutanlığı, ayrı reisliği, yol arkadaşlığı, her bakımdan en güzeldi. Onun için biz de güzellik duygusuna sahip olalım. Her şeyin en güzelini yapmaya çalışalım. Her şeyin en güzeline sahip olmaya çalışalım. Şu camimiz pırıl pırıl olsun. Kitabımız tertemiz olsun. Fakültedeki, okuldaki çalışmalarımız en güzel olsun. Yaptığımız iş en mükemmel olsun. Çünkü Allah güzeldir, güzelliği sever. Evet, kibir neymiş? Allah güzeldir, güzelliği sever. Yani elbisenin temiz olmasında, Efendim ayakkabının temiz olmasında mahsur olmadığı gibi, bir Müslüman mümkün olduğu kadar temiz parkol olacak ki Müslüman dedim mi böyle olur kesin herkes. Ki, kibir neymiş? Kibir basarul hak hakkın efendim şeyine karşı gelmek, hakkı hakkı kabul etmemektir, hakkı reddetmektir efendim eee bu gantun nas yani insanları hor hakir görmektir. Demek ki insan karşısında hak hakikat söylendiği zaman onu reddederse, onu kabul etmezse ve insanlara tepeden bakarsa kibir hakikate aslında budur. Demek ki hakkı kabul edeceğiz. Hakka karşı tavır almayacağız gerçeğe. Doğru neyse kabul edeceğiz. Alevimize de olsa. Neden neden yarışmaya doğruya? Kibirinden. Kibirinden burnunu sürdük de evet, sen haklısın diyemiyor deriz mesela bazı kimselere öyle olmayacağız hakkını kabul edeceğiz ve efendim insanlara febeden bakmayacağız elinde olmaz ki bu insanların içinde nici kimseler vardır kıyafeti sadedir ama Allah'ın sevgili kuludur şimdi geçen gün bir kardeş geldi efendim biraz konuştuk çok sevdim kendisini rüyada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş Peygamber Efendimiz ona şöyle yap böyle yap demiş. O da gitmiş babasına söylemiş. Sen kim oluyorsun? Peygamber Efendimiz'i görecek. Kim oluyor demiş. Sen oca karar adamsın filan neyse yani. yaşına göre babasının şey yapmış. Sana demiş aldatıyorlar rüyada seni demiş. Böyle bir daha bir şey gördüğün zaman Sübhani Allah'ı ve Alhamdülillah İllallah Allah'ı ve Alhamdülillah Yani şeytan gitsin filan diye. Halbuki bilmiyor. Babası bilmiyor ki şeytan peygamber efendimizin suretine giremez diyor. onu bilmiyor babası şimdi o ikinci defa bir görmüş gene peygamber efendimizi rüyada efendim bu sefer başlamış babasının tarif ettiği gibi teşvikleri çekmeye peygamber efendimiz girmiş demiş ki evladım ben ya, peygamberim seni e, benim suretime şeytan giremez yani o hadisde bir sonra bana bir daha evden söylemiş Ama daha başka şeyler de var Demek ki mütevemkatlarım, e, ama diyor ki, diyor ki çok rüşvet edilecek bir yerde bir vazife yaptım diyor. Hiç cebime bir rüşvet parası sokmadan diyor oradan ayrıldım. Hatta benim amirim dedi ki ya demiş adını söylemiş işte. buradan kimler geldi kimler geçti demiş. Sen şuraya 5 parasız geldin demiş. Ceplerim delik gene gidiyorsun. Neredekten paran geliyor da yol para? Ancak onunla gidebiliyorsun. Ne biçim adamsın? İşte o, o tipte olan insanlara Allah seviyor. Bir rüya görmüştü, bir tavukluğuna ona bir numara yazmış, sen şu numara ver Evliya'sın diye. Sen haram yemedin mi? Her şeyin başı helal oldu. oldun mu haram yemedi mi? İşte Allah'ın beni sevgili kul oldu. Öyle Evliya defterine yazılıyor. O bakımdan muhterem kardeşlerim, hepimiz helal okunmaya dikkat edelim, hepimiz güzel huylu olmaya dikkat edelim, hepimiz imanımızı sağlam tutmaya dikkat edelim, sağlam imanlı kimselere olalım, hepimiz cehennemden korunmaya dikkat edelim, hepimiz cenneti kazanmaya dikkat edelim. Şimdi ben burada sizinle konuşacağım, terledim. Cennette, her Soğuk da yok, sıcak da yok. Yaşlılık da yok, yok. hastalık da yok, bir şey de yok. Yani, her türlü nimet var, her türlü konfor var, her türlü bir var. Kaçınılır bir yer yani. Onun için Allah hepimizi cennetine girmek için çalışanlardan eylesin. Her düşmeden cennetine dahil eylesin. Fatiha-i Şerife mahvesi.